Merhaba, Greenpeace'in General Elektrik Ritim AŞ'inin Çanakkale Karabiga'da kurmak istediği Kömürlü Termik Santral'in çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED raporu olumlu kararına karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma karar verildi. Santral'in yılan hikayesine dönen ÇED sürecinde 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şirketin hazırladığı ÇED raporuna olumlu karar vermiş ancak daha sonra Çanakkale İdare Mahkemesi yerleşim alanlarını çok yakın olduğu ve tarım arazilerine ve deniz yaşamına etkileri nedeniyle bu kararı iptal etmişti. Daha sonra ise şirket ÇED raporunu dörde bölerek tekrar sunmuştu. Greenpeace'in açtığı dava dörde bölünen ÇED dosyasının enerji santrali ve derin deniz deşarjı ile ilgili bölümüne karşıydı. Çet raporunun diğer iki bölümü hakkında da daha önce Karabiga Temiz Doğa Derneği, Tımob Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi ve Biga Çevre Derneği dava açtı. Ve bu davalarda da yürütmeyi durdurma kararı verildi. Santral'in limanla ilgili bölümünün Çet süreci ise hala devam ediyor. Alınan kararla ilgili konuşan Greenpeace Akdeniz Avukatı Deniz Bayram, bölgede alınan tüm yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen burada inşaat aylardır büyük bir hızla devam ediyor. Bu hukuksuz inşaat için bir an önce durdurulmalı dedi. Sonuç olarak projenin çevreye vereceği geri dönülmez zararlar 2013 yılında tespit edilmiştir. Raporu dörde bölünce bu etkiler azalmıyor ve zaten dörde bölünmüş olunması da hukuka aykırı. Entegre proje olan kömürle çalışan termik santralin chat süreci de bir bütündür ve bütün olarak tek süreç şeklinde yürütülmeli. Projenin sağlık ve çevre etkileri düşünüldüğünde projenin tamamen iptal edilmesi ve şu ana kadar verilen kararın ve zararların geri dönülmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Greenpeace, Soma'da yaşanan facia sonrası sorunun temelinde hükümetin enerji politikaları olduğunu ifade eden bir kampanya başlattı. Kampanyada kömürün madenden çıkarılmasından termik santrallerde yakılma aşamasına kadar her alanda insan sağlığı, çevre ve iklime zarar verdiğini değiniliyor ve bu nedenle 2040 yılına kadar kömürün devreden çıkarılarak elektrik üretimindeki payının sıfıra indirilmesi talebinde bulunuyor. Greenpeace'in Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Konseyi ve Dünya Rüzgar Enerjisi Konseyi ile birlikte hazırladığı Enerji Devrimi raporu Türkiye'nin 2040'a kadar elektrik ihtiyacının %85'ini yenilenebilir enerjilerden karşılayabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji sektörlerindeki teknolojik gelişmeler ve ARGE sektöründe binlerce yeni istihdam olanağı sağlanıyor. Güvenli bir enerji geleceği, Türkiye'nin sahip olduğu temiz enerji kaynakları ve enerji verimliliğiyle gelecek. Greenpeace'in başlattığı kampanya greenpeace.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Kuraklık ve don olayları nedeniyle birçok tarım ürününde bu yıl önemli miktarda üretim kaybı meydana gelecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK 2014 yılına ilişkin bitkisel üretim birinci tahmini verilerine göre Tahıl ürünlerinde %10, meyvelerde %4,5 rekavite kaybı gerçekleşecek. Sebzelerde ise %1,3 oranında genelde artış bekleniyor. Bu yıl 33,7 milyon ton tahıl, 28,8 milyon ton sebze ve 17,4 milyon ton meyve üretilecek tahminlere göre. TÜİK verilerine göre 2014'te buğday üretimini %10,4 azalacak ve yaklaşık 19,8 milyon ton arpa üretimi de %12.7 azalarak 6.9 milyon ton, çeltik üretimi %1.1 azalarak 890 bin ton, tane mısır üretimi de %6.8 azalarak 5.5 milyon ton olarak gerçekleşecek. Neyve üretimi %4.5 azalacak, 17.4 milyon ton olacak, kayısı da %55, elma da %18, şeftali de %4.5, kiraz da %7.8 azalma bekleniyor. Fındıkta %23.5, cevizde ise %12.4 üretim kaybı öngörülüyor. Baklagillerde en büyük kayıp nohutta olacak ve nohut üretiminde %11.1 azalma olacak ve 450.000 tona gerileyecek. Tütün üretiminin de %22.2 azalarak 70.000 tona olacağı tahmin ediliyor. Bazı sebze ürünlerinin de kuraklıktan olumsuz etkileneceği tahmin edilirken, Sivri biberde %3.4, dolmalık biberde %8.5, kuru soğanda ise %6.3 azalma bekleniyor. Genelde %1.3 artış görülecek olsa bile görüldüğü gibi iklim değişikliği çok ciddi bir biçimde kuraklıkla beraber tarım üretimini de etkiliyor. Antalya'nın Kaş ve Muğla Fethiye ilçeleri sınırları içinde bulunan özel çevre koruma bölgesi olan Patara plajında büfe ruhsatı ile bir tesis kurulmakta olduğu iddia edildi. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Doktor Munise Ozan, Patara plajında Eşen çayının denize döküldüğü noktada Kaş ilçesi tarafından bir şirkete büfe izni verildiğini öğrendiklerini söyledi. Doktor Ozan diyor ki ancak izni alan şirketin büfe ile birlikte denize 10 metre mesafede yüzme havuzu, oturma ve dinlenme alanları yaptığını tespit ettik. Bir ahşap çerçeve içine yaparak yaptıkları tesisi gizlemişler. Bunu gören turistlerin bize başvurusu üzerine olay yerine gittik. Büfe izniyle Antalya'daki beach club'larda olduğu gibi dev bir tesis kuruluyor dedi. Dünyaca ünlü 18 kilometrelik Patara plajının özel çevre koruma bölgesi olduğunu anımsatan Doktor Uzan, Karetta-Karetta deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından biri olan Patara'ya girişlerin saat akşam 8'den sonra yasak olduğunu belirtti ve Doktor Munise Uzan dedi ki, Burada tesis yapılması plajın ve karetta karetta deniz kaplumbağalarının geleceği açısından tehlikeli konuyu bir yazıyla Antalya valine bildirdik. Kaş ve Türkiye turizminin geleceği bölgenin ekosisteminin geleceği açısından buradaki izinsiz yapılaşmanın önüne geçirmesini istiyoruz diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.